Herkese tekrardan merhabalar. 94.9 Açık Radya'dasınız. Ben Can Tombil. Ee, bu sefer farklı bir konumuz var. Ee, farklı bir konuyla beraber aynı zamanda iklim krizine ve yok olan türlere değinebilme fırsatı bulabileceğimizi düşündük. Ee, stüdyoda konuğumuz Name Yarkın, akademisyen, müzisyen, klasik, Türk müziği sanatçısı. Doğru telaffuz etmişimdir umarım. Doğru hepsi doğru. Çok teşekkür ederiz efendim. <gülüyor> Kendisi aynı zamanda Açık Radyo dinleyicilerinden özellikle Açık Gazete programının dinleyicilerinden biri olduğunu da biliyoruz ve yakın zamanda bir parçasıyla beraber de bize bir selam göndermişti ve aslında parçanın konusu da e, tam bu konularla alakalı aslında. Yani e, türlerin yok olması iklim krizi ve iklim kriziyle beraber ortaya çıkan durumla alakalı. Ee, parçadan ve bize parçanın ortaya çıkışındaki motivasyonlardan biraz bahsetmek ister mi diye kendisini davet ettik stüdyolarımıza Sağ olsun kırmadı bizi ve şu anda da kayda girmiş bulunmaktayız Çok teşekkürler Can önce e, davet ettiğin için beni buraya e, tabii ki e, iklim krizi yani dünyada şu anda e, hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği bir e, kriz e, Bunu Bireysel hayatlarımızda zaten yaşıyoruz ve tabii ki bu iş hayatlarımıza ve e, tutkularımıza yaptığımız her şeye yansıyan bir e, durum tabii ki bizi olumsuz olarak etkiliyor. E, hepimiz bildiği gibi biz zaten dünyanın bir parçasıyız yani e, daha doğrusu hep beraber yaşıyoruz bütün canlılar ve... E, Bir şekilde birbirimizden motivasyon alıyoruz. Bütün ağaçlardan, e, rüzgardan, hayvanlardan bütün motivasyonu alıyoruz. Özellikle bizim gibi sanatçıların e, beslendiği yer e, doğa oluyor ressamlara da baktığınız zaman. Ben birazcık daha e, bilmiyorum belki aileden gelen bir şey e, ya da içimden gelen bir şey olarak doğayla gerçekten çok... Barışım. Daha doğrusu böyle çocukluğumdan beri hep böyle oldu. Yani ağaçları arkadaşım olarak gidip sarılmak olsun işte hayvanlarla konuşmak olsun. Gerçekten yani hepimiz için ne kadar önemli olduğunu aslında hepimizin böyle olması gerekiyor. Ama bir şekilde çocukluğumuzdaki o şeyi unutabiliyoruz aslında. Evet. Yani e, yaptığımız hareketleri bile çocukken yapamıyoruz. Aslında onlar bizde kodlu mesela o yogadaki hareketler falan ama işte... Yani düşünce sistemimiz de öyle bir şekilde kilitleniyor ve e, devam edemiyoruz o, o kadar esnek düşünmeye veya hani e, hep her şeyi bir arada bütün olarak görmeye. Neyse çok uzatmadan e, müziği çok etkiliyor. Benim müziğimi çok etkiliyor. Özellikle 2010 yılında yapmış olduğum bir beste vardı aslında o Wounded, son e, wanted Elephant'dan önce. E, The Final e, Call for Earth. Yani işte e, son artık ziller Diyaki çalıyor. Aynen. Ee, bunu mesela bir orkestra için yazmıştım. Bizim İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası çalmıştı. Ee, o zamandan beri zaten hep bir e, şekilde bir ithaf ediyorum. Yani yaptığım besteleri, çaldığımız konserlerde hep bu konular hakkında konuşuyorum. Ee, son olarak e, Wanted Elephant, evet ona gelirse eğer e, bir filin hikayesi aslında, yaralı bir filin hikayesi... E, Tamamen doğaçlama giden bir parça baştan sonra bir melodi var ve hani gerçekten o şeyi hissediyoruz yani o acıyı bilmiyorum ben kendi kendime ve dinleyenlerden de e, bu şeyi aldım. Bir e, haykırış var aslında orada yani evet. tabii ki e, yasak avlanma zaten artık maalesef devam ediyor yani her şey evet. yasak ama her şey yapılıyor dünyada. Yani bütün canlı türlerine bir şekilde saygı duyup onların gerçekten doğalarında yaşama haklarına kendi çevrelerinde yaşama haklarına kesinlikle saygı göstermemiz lazım. Yani eğer bunu bekliyorsak zaten hani bize böyle davranmasını bekliyorsak biz de böyle davranmalıyız ve hani bir mesela bize çok yanlış öğretilmiş çocukken hani bir taşla iki kuş vurmak mesela. Ne kadar sen bugün sabah söyledin evet. bunu bunun üzerine çok düşündüm yani. Ben, taş vur, ben kuş vurmam dedim ya inanılmaz ev dedim can ya yine beni aldın ve yani bir taşla evet bir taş vurmak ya da bir taşla iki taş vurmak hani bize böyle kodlar çok yanlış ya da işte bir yere gidersin küçükken bak fil dişi ne kadar kıymetli bak hani yavrum falan diye böyle hani sana öğretilmiştir o ve fil dişi çok kuvvetli yani çok güçlü bir şeydir çok önemlidir ama bu neden önemlidir onu bilmezsin mesela hani... E, mali diğeri evet çok değerlidir, kıymetlidir, az bulunur. Ama bunun geri planında baktığın zaman korkunç yani insanlar filleri öldürüyorlar. Ya da işte koparıyorlar, zarar veriyorlar. Bu arada vegan bir insan olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. E, yani hayvanları kesinlikle e, hiçbir şekilde ne etinden ne sütünden yararlanmamamız gerekiyor. E, onun dışında şöyle bir şey var. Diz mesela şunu söyleyeyim. enstrümanlarımızı müzisyenler hı hı. enstrümanlarımızı doğadan elde ediyoruz evet. Bir de böyle bir şey var e, kesilmesi yasak olan ağaçlar mesela abaabanozlar e, veya işte ne bileyim belli hayvanların belli e, organları demek istiyorum burada parantez içinde Çünkü e, Barok dönemde de böyle işte e, arpın hala telleri böyle işte yaylıların e, Barok dönemdeki yayların telleri ve ...benim enstrümanım olan İstanbul kemençesinin telleri genellikle bağırsak. Evet. Buradan bir... E, ...burada artı 13. <gülüyor> Çocuklar dinlemesin. Alternatifleri yok mu peki? E, evet yani alternatifleri var. Fakat işte nedense bilmiyorum yani... E, ...bu bir de bayağı büyük bir sektör. Fakat tabii Hı -hı. ki hayvanlar bunun için öldürülmüyor. Hani evet. Onu kesin biliyoruz. Yani kokoreç kadar büyük bir sektör Hayır, değildir. Hayır değil e, tabii ki kesinlikle. Ama mesela bu bir tek Türkiye'de değil ya. Amerika'dan geliyor mesela bizim teller. Hı -hı. ...çok enteresan ama tabii ki dediğim gibi hiçbir hayvan bunun için öldürülmüyor. Bu noktada da ben bayağı bir araştırmak istiyorum yani... ...yurt dışındaki bütün o arp çalanlar, barok orkestralar hani benim gibi vegan olup da bu teli kullanan var mı ve ne hissediyorlar? Çünkü bu noktada hani vegan aslında hep yemekle bağdaştırılıyor evet. ama bu bir yaşam tarzı yani... ...hiçbir şekilde, hiçbir yerde bunu kullanmamak gerekiyor. Yani ben de bunun alternatiflerini düşünüyorum. Var aslında Türkiye'de, Bursa'da bir yapımcı var... Yani aslında raket teller var hı hı hı. Raket teller barsan yerine geçiyor Fakat yine de hani o Şeyi vermiyor bir şekilde orada farklı bir e, Ne derler bir tını var Farklı bir alışkanlık var, evet, farklı farklı bir alışkanlık. var. Aynen e, Neyse biz de işte e, hem fiziksel Hem manevi olarak doğadan besleniyoruz evet. Şöyle söyleyebilirim bir de Wandered Elephant'a geri dönecek olursam çok konuşuyorum Yani <gülüyor> Wandered Elephant'a geri dönecek olursak da e, Bir klavye hı. ve bir ...basla kaydettik. e Emrah Günaydın... E, ...ben orada eşlik etti. Ben de klavyeyi çaldım. Dediğim gibi başta bir doğaçlama olarak girdik. Sonra melodiyi tekrarlar ve... e, e biliyorsun genellikle aslında gitarda kullanılan bir... E, ...aparat diyebilirim. Perdesi enstrümanlarda kullanılıyor. Fakat bassta kullanmak gerçekten kolay değil. Orada çıkan o sesler, tınılar... ...bir filin e, haykırışları... ...gibi duyuluyor. Evet. Bir fil sesi tam acı çekiyor gibi. E, yani... Bilmiyorum Manifiller filler biliyorsun işte unutmuyor e, hafızaları fil hafıza derler ya. Yani o yaşadıkları acılar gerçekten e, bütün onların e, ser serayet ediyor yani bütün e, ne kolektif, derler, kolektif be belleğinde saklanıyor. O yüzden de e, yani ne onlar böyle şeyler yaşasınlar ne biz yaşayalım Onların bir sesi olmak istedim yani açıkçası. Bence şanslı insanlardan bir tanesi hem hem sanatınla hem de yaptığın işle beraber kendi gündelik kaygılarının içerisinde kaybolmadan aynı zamanda Afrika'daki fillerle alakalı olarak kaygını da dile getirebilecek bir enstrümanın, bir işin, hı. bir yeteneğin aynı zamanda bir sanatın da var. Hı hı. Bu konuyla alakalı çok fazla insanın böyle bir yetkisi yok ama bir diğer şekliyle de Farklı alanlarda, farklı şekillerde herkes iklim aktivisti, iklim aktivizmine bir şekilde destek verebilirler. Kesinlikle. Bununla alakalı olarak çocuklar nasıl harekete geçtiyse aynı şekilde yetişkinler de harekete harika, geçebilirler. Kesinlikle. Ve e, bu konuyla da alakalı çareyi de tekrardan buradan yapabiliriz. O kadar zor bir şey değil. İklim kriziyle alakalı elinizde bulunan kaynaklarla, kendi yeteneğinizle ve aynı zamanda kendi elinizden gelenlerle özetlemek gerekirse yapabileceğiniz çok fazla şey var. Yani bu krizi... En azından etrafınızdaki insanları anlatmakla bile bu işe başlanabilir ve devamını getirebilecek farklı alanlardaki projelerde farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Kesinlikle öyle ben yani her zaman elimden geldiği kadar bunu yaymaya çalışıyorum. İşte üniversitedeki derslerde bile konuşuyoruz. Benim öğrencilerimden biri de sizin zaten çok yakından evet. görüştüğünüz Seni, Semih. ona da bir günaydın diyeyim. Günaydın. Yani şey şöyle diyebilirim. Herkes çevresine bahsetsin. Sonuçta bu hepimizin geleceği. lütfen bu krizi geçmişimizde bırakalım. Geleceğimiz daha aydınlık olsun. Çok teşekkürler. Name Yarkın'la konuştuk. Belki parçayı da bir dinleyerek veda edebiliriz evet. programımıza. Sonraki parçalar olduğu müddetçe konuyla alakalı olmak şartıyla değil tabii ki. Programımızda sizi de aynı zamanda eserlerinizle beraber yer vermekten büyük Her zaman. mutluluk duyacağız. Efendim. Ben de benim için daha büyük mutluluk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi Wandered Elephant, Yaralı Fil adlı parçayı dinliyoruz. Benim acil Dünya acil durum ilan ediyor. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Jan Tombil.